Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Müslümanlar İslam dininin insanlar arasındaki ilişkileri adalet terazisi üzerine oturtabilmek için kaldırmış olduğu cahili adetlerinden bir tanesi de faizdir. Faiz bir cahiliye adetidir ve her türlü cahiliye adeti Müslümanların ayakları altında olduğu gibi faizin her türlüsü de Müslümanların ayakları altındadır. Faiz insanlar arasındaki toplumsal düzenin bozulmasına sebep olurken küçük bir zumrenin ...diğer insanların sırtından geçinmesine yol açmaktadır. Faiz paranın belirli bir zumre içerisinde toplanmasına vesile olur. Böylelikle insanlar arasında uçurum oluşur. Bir zaman sonra zaman içerisinde mal ve servet belirli bir zümrenin elinde toplanırken milyonlarla ifade edilen bir çoğunluk mal ve serveti elinde tutan azınlığın kölesi haline gelir. Faizin artması ile birlikte insanlar arasındaki toplumsal bağ kopmuştur. Kimisi lüks ve refah içerisinde yaşarken Kimisi evine ekmek dahi getiremeyecek hale düşmüştür. Borçlanmış olduğu kurumlara, bankalara para yetiştirebilmek için varını yoğunu satmış, elindeki her şeyleri yok pahasına vermiştir. Ödeyemediği yerde de bankalar, polisler aracılığıyla devreye girmiş, kişinin üzerine ne varsa Evine kadar girip almışlardır. Bu hale düşen kişinin aile düzeni bozulmuş, belki hapse düşmüş ve en önemlisi toplum içerisinde adı çıkmıştır. Üç kağıtçı, sahtekar, insanların parasını yiyen güvenilmez birisi olarak adlandırılmıştır. Hatta bunlardan Bunlardan bir çoğu içerisinde bulunduğu durumdan çıkamayınca intihar ederek hayatlarına son vermişlerdir. Vallahi kardeşler, cahiliyenin insanları çağırdığı şey ancak buhran ve darlıktır. Onlar kısa zamanda faydalı gibi gözüken şeyleri tercih ederek basiretsizce davranmışlardır. ...faiz ile satın almış oldukları geçici mutluluk içerisinde... ...geleceklerini ve ahiretlerini ateşe atmışlardır. Halbuki Allah subhanehu ve teala faizi haram kılmış alışverişe helal kılmıştır. Yani böyle yaparak şu dünya hayatı içerisinde kişinin arzu etmiş olduğu şeyleri Allah Subhanahu ve Teala onlara helal yoldan ulaşabilme imkanını sunmuştur. Velakin onlar kısa vadede zengin olmayı hayal ederek şeytanın yaldızlı sözlerine kapılmışlardır. Şeytan onlara şöylece söylemiştir: Dalik bi annahum qalu annama al-bay'u mislu riba Böylece onlar dediler ki alışverişte de aynı faiz gibidir. Allah Subhanahu ve Teala hak ile batılı birbirinden ayırt ederek hükmünü şöylece açıklamıştır. Bu ahallallahu'l-bey'a ve harrama'r-riba. Halbuki Allah alışverişi helal Faizi haram kılmıştır. Günümüzde özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan ve kendilerini İslam'a nispet eden insanlar içerisinde faizin haramlılığını zaruret adı altında inkar edenler vardır. Onlar şu ibareyi kullanacak kadar Allah'ın dinine, Allah'ın dinine hafife almışlardır ve demişlerdir ki en azından bir ev. Ve bir araba alacak kadar faiz alınabilir. Bu zaruretlerdendir. Evet değerli kardeşler. Gerçekten de İslam dininde bir kaide vardır. Zaruretler içerisinde haramlar insana helal olur. Ve lakin Allah için soruyorum. Allah için cevaplayın. Hangi insan günümüzde domuz eti yiyecek kadar aç kalmıştır? Hangi zaruret senin... Allah'a ve Resulüne karşı savaş ilan etmeni mübah kılabilir. Bu konuda şeytanların insanlara vahiy etmiş olduğu yaldızlı sözlere aldanmayın. Onların bir takım İslam ulemasından almış olduğu fetvalar da sakın ola ki sizleri aldatmasın. Hiç şüphesiz ki cehenneme davet eden bizim dilimizden ve bizim cildimizden olan Cehennem davetçileri de İslam uleması adı altında günümüzde insanlara fetva vermektedirler. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ya eyhellezine amenu takullaha ve zeru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fe in lam taf'alu fa'dunu biharbin minallahi ve rasuli <Sessizlik> ve intibtun falakum rüus amwalikum, la tazlimun ve la tuzlemun. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapar yapmazsanız Allah ve Rasulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız. Ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Değerli Müslümanlar dikkat edecek olursanız Allah subhanahu ve teala zina eden için hırsızlık yapan için ya da içki içen için bunlar Allah'a ve Resulüne karşı savaş ilan etmiştir dememiştir. ''Ve lakin kardeşler faiz yiyen için bunlar Allah'a ve Resulüne karşı savaşa girişmiştir.'' demiştir. ''Ey faiz yiyen kişi kaybedeceğinden yüzde yüz emin olduğun bir savaşa nasıl da girersin? Sen nasıl bir savaşın içinde olduğunun idrakinde misin? Sen yapmış olduğun bu fiil ile mazeretin ve bahanen ne olursa olsun.'' Allah'a karşı savaş ilan etmiş durumdasın. Hiç Allah'a karşı savaş ilan eden iflah olur mu? Mahşer gününde hangi gerekçe ile Allah Sübhanu ve Teala'nın huzurunda bu ayetin bu ayeti karşısında duracaksın? Sakın sakına bu noktada şeytanın yaldızlı sözleri sizleri aldatmasın. Sakın sakın demeyin ki bizler darda kaldık, zorda kaldık. Vallahi vallahi bizlerin halinden bu istifade edenler düşünsünler. Vallahi bizlerin bu halini istimal edip de bizlere faiz herenler düşünsünler. Biz neyi düşüneceğiz diye kendinizi avutmayın. Hiç şüphesiz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam faiz alan da faiz veren de bu olaya şahitlik yapan da Allah'ın laneti altındadır ve bunların hepsi Günahta eşittir buyurmaktadır. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'inde faizin zararlarını belirtmiş. insanlar üzerindeki yıkıcı etkisine değinmiştir. Ve allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا أَا min riba رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا <اللّٰه> İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faiz Allah katında artmaz. Biliniz ki eğer bizler hayatımızı şu kısıtlı dünya hayatından ibaret saysak bile alınıp verilen faizler insanın zararınadır. Belki görünürde 3 verip 5 almaktasın ya da 5 verip 10 kazanmaktasın. %100 yüz kar elde etmiş gibi gözükmüş olsam bile elde etmiş olduğum bu haksız kazancın senin hayatında nasıl bir tahrifata yol açacağını sen bilemezsin. Belki de sırf bu elde etmiş olduğun haksız kazanç ile Allah subhanehu ve teala senin ailene Çoluk çocuğuna ya da malına musibetler verecek Belki de hayatında öyle bir delik açılacak ki Elde etmiş olduğum bu haksız kazanç Bu deliği kapatmayı asla yetmeyecek Kaldı ki bizler Müslümanlarız Bizleri bekleyen bir ahiret hayatı olduğuna iman eden insanlarız Bizler daha henüz şu dünyadayken bile bu elde edilen haksız gelirden kaynaklanan musibetlerin altından kalkamıyorken nasıl olur da ahirette Allah'ın huzurunda bunun hesabını verebiliriz. Allah subhanehu ve teala Yahudilere sırf faiz yediklerinden dolayı bir takım helal şeyleri onlara ceza olsun diye Haram kılmıştır. O halde faiz yiyenler şunu bilsinler ki faiz sizlere gelecek olan hayrın ve bereketin önünde duran bir engeldir. Ne zaman ki sizler bundan tövbe edersiniz Allah Subhanahu ve teala da sizlere o hayrı ve bereketi ulaştırır. Ve lakin eğer sizler bunda ısrar ederseniz Allah o hayrı ve bereketi sizden engeller ...ve musibetleri sizlerin üzerine yönlendirir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. يَمْحَقُ اللّٰهُ الْرِبَى وَيُرْبِ السَّدَقَاتُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen kişi... Şu dünyada sara hastaları sana ibret olmadı mı? Onlar ki şeytanın dokunmasından ötürü kendilerini kaybederler. Ve ağızlarından köpükler çıkarak kendilerine zarar vermeye başlarlar. Allah bu hastalık sahiplerine şifa versin. Ve aynı zamanda bu hastaları görüp de hala faiz yiyenlere de akıl fikir versin ve basiret versin. Onlar bilmezler mi ki... Faiz yiyenler de kabirlerinden şeytanın çarptıkları bu sarı hastaları gibi çıkacaklardır. Kendilerini kaybetmiş, ağızlarından salyalar saçılmış ve kendilerini sağa sola vurarak kabirlerinden çıkacaklardır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ellezine yekuluna riba la yekumuna illa kama Yetahapbet tuuş şeytanu minelmez. Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ey faiz yiyen kişi, insan oğlu başındaki sıkıntıyı giderebilmek için bütün servetini feda ederken, sen nasıl olur da üç kuruşluk dünya kazancı için kabirden şeytanın çarptığı gibi, ...kalkmayı göze alabilmektesin. Bırak üç kuruşluk dünyayı, bütün dünyayı sana verseler dahi... ...aklı selim bir kişinin bunu göze alması hiç mümkün müdür? allah Teala şöyle buyurmaktadır. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onundur durumu da Allah'a kalmıştır. Her kim de her kim de tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktirler orada ebedi kalacaklardır. O halde Faiz yiyen ya da faiz almayı düşünen kişi Rabbinden sana bir öğüt gelmişken hala nefes alabiliyorken hala tövbe edebilme zamanın varken ve hala hala Allah sana Allah subhanahu ve Taala sana bunları işittirebiliyorken bu savaşı bitir. Dünyada musibetler sana gelmeden önce. Kabrinden şeytanın çarpması gibi kalkmadan önce. Karnın haramlarla şişmeden önce. Karnından yılanlar çıkmadan önce. Ahirette bunun azabını tatmadan önce. içerisinde bulunduğun işten vazgeç. Niyetini düzelt ve Allah'a tövbe et. Hiç şüphesiz ki Allah rezzaktır. Kişiyi hiç ummadığı yerden rızıklandırandır.